...ve Murat Can Tombil. İklim için programı başladı. Can Tombil yok. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asanmaz. Ve Nilüfer Tapan'a da çok teşekkür ederiz... ...destekçimiz... Şimdi evet bu iklimle ilgili bir hayli inanılmaz yoğunlukta haberler var aslında. günden çok yoğun bu hafta. Evet, Amir abi. İsterseniz ben şeyle başlayayım. İlk önce 2016 yılındaki emisyon ölçümlerimiz TÜİK tarafından açıklandı. Hükümet tarafından Birleşmiş Milletler'e verildi. Bununla ilgili biraz kısaca bir bilgi Lütfen, vereyim evet. isteyim İstiyorum. Ee, tabii ki durum pek parlak değil. Türkiye fosil yakıtlara yatırım yapan bir ülke olarak 2016 yılında da düşürmesi gereken emisyonlarını 2015 yılına göre yükseltmiş durumda. Ne kadar? 26.1 milyon ton 2015'in üzerine eklemiş durumdayız ve totalde de çıktığımız rakam 496 milyon ton karbon emisyonu. Kişi başına hesabı da var mı? Ee, kişi başına hesabı da var. Detaylarına da bakayım. Yani sürekli olarak hem üstüne çıkıyor hem de zaten taahhütlerinin de yerine getireceğine dair de bir işaret yok. İşaret işaret yok. Normalde düşürmesi gereken bir miktarı burada konuşuyor olmamız gerekirdi. Düşürdüğü miktarı konuşuyor olmamız gerekirdi. Bu yetiyor mu yetmiyor mu diye. Ama şu anda 2015 yılının üstüne daha fazla koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla konuşacak çok bir şey bırakmıyor biz. Bize. Evet yani yakında zaten Avrupa ortalamasını da tutacağı gibi kişisel, kişi başına karbondioksit ve diğer gazların salımını küresel köse ısınmaya yol açan Hı. diğer gazların kişi başına salımı da e, Türkiye'nin Avrupa standardına oturacak herhalde. Bu inşallah <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada kişi başı salımı bulamadım. Birazdan yani, ben size bilgi değil. vereyim evet. Evet yani bu son derece önemli bir haber çünkü bir türlü iklim Paris İklim Anlaşması'nı da imzalamayan, daha doğrusu imzalamış olup da onaylamayan çok az sayıda ülkeden biri kaldı. Amerika Birleşik Devletleri de çekileceğini söyledi, ama nasıl yapılacağı bilinmiyor. Ama iklim meselesi çok büyük vahamet kazanarak da devam ediyor. Şimdi bu özellikle şey. Hazır Amerika demişken acaba şu Amerika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için intihar eden avukatı da konuşsak mı? Evet mi? ya, evet. David Buckle. Evet. Yani kendisinin Amerika'nın önde gelen LGBTİ hakları ve çevre hakları avukatlarından biri olduğu belirtiliyor. Ve ekolojik yıkımı protesto etmek için kendine kıydı. yani yılların aktivisti bir avukat insanların kullandığı fosil yakıtların başlayacak aynayla oluşturduğu iklim felaketini ve küresel ısınmayı protesto etti ve kendini fosil sembolik olarak üstelik de çok tüyler ürpertici bir şey gerçekten fosil yakıtlarla yaktı ne oldu tam açıklanmadı ama 60 yaşında çok tanınmış bir avukatmış ben iyi bilmiyordum e, kömürleşmiş kalıntıları da New York'ta Brooklyn'de Prospect Park diye bir yerde sabahın erken saatlerinde altı buçukta koşucuların ve bisikletçilerin kullandığı patikada bulunmuş. Her anlamda bir şey yani. Milyonlarca sembolle de dolu olduğu söylenebilir. Devam da etmiş mesela orada tüten küllerin arasında koşucular ve bisikletçiler de yoluna devam etmiş. Yani. Ve kalıntıların az ilerisinde bakılın bir alışveriş arabasının içine bıraktığı intihar mektubu da bulundu. Bakıl bunu saat 05.55'te oranın saatiyle New York Times'a ve bazı başka medya kuruluşlarına e-posta olarak e-mail olarak göndermiş e-posta. Yani herhalde sağlama al, al, almak için öyle bir te çok tecrübeli bir avukat çünkü. etkili biri. Kaybolup gitmesini de önlemek ya da ne bileyim el, el, elden ele geçip spekülasyona konu olmasın diye herhalde. Çünkü çok radikal bir karar bu. Yani çeşitli gazetelerden takip etmeye çalıştım ben. Çok sarsıcı bir Peki, karar. Bu sizin de dediğiniz gibi çok radikal bir karar. Bu kadar kendimizi çaresiz hissedecek durumda mıyız sizce? yakacak kadar. Çok tartışılır. Bak şöyle bir ufak yazılı kalemi aldım. Onu okumaya birazcık daha devam edeyim istersen. New York Times ve Daily News gazetelerine göre e-mail kopyası kendilerine ulaşan intihar mektubunda şöyle yazmış. Az önce protesto eylemi olarak kendimi yakarak öldürdüm. Yani i̇nanılmaz bir evet. netlikti. Kirlilik havaya, toprağa, suya ve iklime sızarak gezegenimizi yok ediyor. Gezegendeki insanların çoğu fosil yakıtlarla sağlıksız hale gelen havayı soluyor ve bunun sonucu olarak erken ölüyor diyor. Benim fosil yakıtlarla gerçekleşen erken ölümüm de kendimize yaptıklarımızı insanlık olarak yansıtıyor. Ölümümün onurlu bir ölüm olduğunu ve başka insanlar için yarar getireceğini umuyorum demiş. Yani hayatını çünkü başkalarına yardım ederek geçiren birçok insan... ...yardıma ihtiyaç doğuran e, sorunun sebebini değiştiremediklerini genellikle fark ediyor diyor. Asıl sorun açma zor da zaten. Ve derneklere bağış yapıyoruz tabii vakıflara <gülüyor> ama yeterli değil demiş. Ve çok <gülüyor> ilginç birkaç notu daha var e, intihar mektubunda. Son anında yani ölüm anında sağlıklı olma ayrıcalığına sahip insanlardan biriyim demiş. Ölümünün bu konuda eyleme geçilmesine vesile olmasını istediğinde son cümlesinde şöyle vurgulamış. Hayatta onurlu bir amaç ya da haysiyetli ölümde de onurlu bir amacı getirir diyor. Bir onur mücadelesi olarak görüyor. Evet. Yani şimdi mesela New York Belediye Başkanlığı Ceza Yargılaması Dairesi Baş Danışmanlığı görevini yürüten birisi var. Susan Sommer diye. Eski meslektaşı uzun yıllar birlikte çalışmışlar. O demiş ki Bakıl için. Ömrü boyunca adalet peşinde koşmuş. Aynı zamanda insan olmanın anlamı peşinde de koşmuş biriydi demiş. İkisi birden. Yani Lambda Legal adlı kuruluşta çalışmış. Gene onunla aynı yerde çalışmış olan ve halen derneğin bir direktörlüğünü yürüten Kamila Taylor da şunu söylemiş. Bu bizim Lambda legal Lambda Legal ya da ailemiz için olduğu kadar tüm sosyal adalet hareketi içinde muazzam bir kayıp demiş. Bir hareket liderini, bir meslektaşımızı ve dostumuzu yitirdik. İşte burası bana önemli geldi. Onun hayatını daha iyi bir dünya için verdiği mücadeleyi sürdürmekle onurlandıracağız diyor. Şimdi bu derlemeyi yani Daily News'dan, New York Times'dan, Guardian'dan, Biyanet'ten ve Commandry'mizden yapmaya çalıştım ben. 1960'ların başlarında, 1963'te özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin istilasına karşı kendilerini yakarak kurban eden Vietnamlı Budist rahip vardı. Evet. ve Onu izleyenler de vardı. Gene Budist rahipler. 2009'dan sonra da ...Çin Halk Cumhuriyeti'nin... Çin, ...Komünist Çin'in... ...işgaline karşı yine aynı şekilde... ...kendilerini yakarak kurban eden... ...Tibetli Budist rahipler de vardı. Hatta onların ardından... ...giden, ona da baktım... ...böyle bir şey hatırlıyordum, doğruymuş... ...Amerikalı erkekler, gençler... ...ve yaşlı kadınlar var... ...onların izinden giden, sembolik olarak. Yani sadece Budist rahiplere değil. Yani ama... ...şu, senin soruna cevap olur mu... ...bilmem... Ee, ...ama ne var ki... ya yani ...antropojenik yani insan kaynaklı... ...iklim yıkımına sebep olan fosil yakıt şirketlerinin... ...gezegeni işgal ve istilasına karşı... ...layık bir bireyin kendini yakarak kurban etme eyleminin... ...bilebildiğimiz ilk örneği bence bu... ...yani ben başkasını duymadım... trajik, radikal bir protesto eylemi gerçekleştiren Buckle'ın hayatını da arkadaşı işte demin okuduk, Camilla Taylor'ın dediği gibi, daha iyi bir dünya için verdiği mücadeleyi sürdürmekle onurlandırmaktan başka bir çaremiz var mı? Bu soruyla ancak. Bir soruya bir soru. Evet Öyle. ama e, yine de insana biraz acı verici bir olay gibi geliyor ve Son bir, derece iyi bir avukat. Olayın yaş yani yaşanış biçimi ve e nedeni biraz şeklinin gerisinde kalıyor gibi. Yani o görüntü ve durumu düşündükçe... Hepsini hesaplamış aslında, bilmiyorum. Yani eşcinsel haklarıyla ilgili başta ücretsiz hukuki destek veriyor. Amerika gibi çok pahalı bir yerde. Avukatlığın <gülüyor> yani... servete mal olduğu yerde hukuk danışmanlığının önce onlara sonra da e, çevre e, davalarına yine e, ücretsiz hukuki destek vermiş çevre örgütlerine. Şimdi bu, burada belki de şeyi de e, buradan başka bir yere e, geçebiliriz. İlginç bir haber daha var. Belki içimizi açabilecek olan bir sürü hukuki Dava açılıyor aslında. Hukuk mücadeleleri dört bir tarafta gelişiyor. Türkiye'de yok ama Hollanda'da vardı. Hatta Tunus'ta vardı. Bir de Asya ülkesinde Sri Lanka mıydı? Por, Portekiz'de de vardı. Portekiz'de de vardı. Ama en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, var. Ve şimdi bir yenisinin haberi vardı. Common Dreams'de gördüm bunu da. Bu çok Florida'da. ...yeni bir dava açılmış... ...pazartesi günü... ...yani Florida'nın... ...valisini de ve çeşitli... ...çevre ile ilgili... ...sorumlularını, yetkililerini dava ediyorlar... ...kasıtlı... ...kayıtsızlık göstermekle... ...bizim neslin diye... ...yani temel hakkımız çünkü... bir ...yaşanabilir bir... ...iklim, istikrarlı bir... Is ...iklim sistemi... ...aynı gerekçeyi Hollanda halkı da kullanıp... Evet. ...kendi devletine dava açmıştı... ve davalar gidiyor yürüyor, yürüyor yani evet. Florida'da Florida'nın common law diyorlar işte o hukuk sistemi geleneksel hukuk sistemi de Florida'nın eyalet anayasasına da aykırı diyorlar çünkü demiş mesela 18 yaşında bir davacı ve iklim aktivisti Delaney Reynolds şu anda iklim krizi iklim değişikliği krizi benim neslimin, kuşağımın başına yüzleşmek zorunda kalacağı en korkunç kriz demiş. Buna karşılık da devlet yetkilileri, bürokrasi filan hepsi bir inkar halinde. Ve Florida yani diyor ki, çünkü Florida eyalet hükümeti, ...hiçbir şey yapmıyor iklim değişikliğini ...tam tersine çoğaltmak için... ...fosil Fikta yakıt oluyor. yakıyor, kömür yakıyor... ...şunu bunu yapıyor... ...bu tamamen ahlaksızcadır ve hukuka da aykırıdır... ...eğer burada... ...yaşayan, Florida'da yaşayanlar... ...olarak geleceğimiz olacaksa... ...ve benim eğer çocuklarımda... ...18 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz... ...çocuklarım da burada yaşamak istiyorlarsa... ...ki istiyoruz diyor... O zaman e, birlikte çalışmaya başlamamızın zamanıdır. Çözüm bulmak zorundayız. Bu hukuk e, davada bir parçası. Yoksa Florida eyaleti, onlar devlet diyorlar ya, eyalet evet. aslında. Devlet evet. State of Florida e, olmayacak demiş. Şimdi bunu aynı şekilde Türkiye için de başka ülkeler için de düşünebiliriz. Yani biraz önce sözünü ettiğin şeyler, emisyon artışları... Bu arada kişi başı emisyonumuz 6.3 ton olarak gerçekleşmiş. Bu Avrupa'nın da 5.7 miydi neydi öyle bir şeydi? Evet o civarda bir şeydi onun da çok üzerinde evet, aynı şeydi. zamanda ama burada bizim geleceğimizi düşünen kimse yok. Evet yani çok büyük bir şey problemi var yani. Ee, burada da yani kendimizi iyi yapmayı düşünmeyiz ama. Bizim, bizim buranın özelliklerinden bir tanesi de şey başımıza gelmediği müddetçe yani bugün işte son yüzyılın en sıcak günlüğü yaşıyoruz ey sayın dinleyiciler okuyucular ya da izleyiciler demediğimiz müddetçe bunun iklim değişikliğiyle bağlantısını kuramıyor pratikte başına gelmedikçe maalesef. O... Evet yani Mesela şeyde de şimdi Kanada'da da gayet ilerici, yeşil, çevreci görünen Tardu. Trudeau evet yani şey mesela iklim lideridir Kanada diyor işte Paris anlaşmasının biz zaten esas formülasyonunu bizim iklim bilimcilerimiz falan yaptı, diplomatlarımız yaptı diye övünüyordu. Şimdi gene konuşmuş ve şey pes etmişti ünlü şirketleri, Kendirme Organ şirketi. Muhalefet özellikle yerlilerin başını çektiği, hı hı. Kanada yerlilerin başını çektiği ama beyazların da çok katıldığı harekette Şey yapacağız demişti, yani durduruyoruz demişti, vazgeçmişti. Hem de şeyi söyleyerek şirket, Kinder Organ fazla muhalefet var yapmayacağız demiş. marifetmiş gibi Trudeau bir konuşma yapmış ve tam çevreciler işte yaşasın durdurduk kabul de ettirdik derken biz mali ve yasal destek vereceğim ve bu proje yürüsün diyor. Evet ısrarlı. Kanada'nın yok olmasına da o bölgesinin en azından yerlilerin açısından özellikle olacak ve Ama e, şey Trudeau şey demiş yani Alberta ve Alberta ve British Columbia eyaletlerinin işte devletlerinin diyelim başbakanlarıyla bu yapılacaktır efendim demiş gayet kararlı. Fakat Mike Hudema da Greenpeace'ten Kanada Greenpeace'ten yani onu geçireceğini bize zorla şey yapıyorsa hem anayasayı yanlış yorumluyor sanıyorsa hem de seçmeni yanlış değerlendiriyor daha da önemlisi bizim yükselen de hiç hesaplamıyor yanılacağını görecek şeklinde konuşmuşlar yani işte böyle gidiyor güzel bir çevre hareketi de e, alttan altta yürüyor Ömer abi yani onu dünyanın her yerinden görüyorum. Evet. insanlar artık devletlerinden daha sorumlu ve daha duyarlı olarak gezegene bakıyor ve yaşadıkları topraklara bakıyor Bu arada ilginç bir bilgi. Ee, geçen mart ayı bizim ee, Türkiye'de yaşanan en sıcak mart ayı olmuş bugüne kadar. Ölçümeni yapalım. Evet. Ne güzel sıcacık. Sıcacık. Elektrik mart. faturası yok. Kışın. Doğal kazma kürek yaktırmıyor. yaktırmıyor. Evet. Ama bildiğimiz mart artık kazma kürek yaktırmayan mart olmuş. Ee, ve ee, Mesela 1980 ile 2010 ortalamasının e, 3 ila 5 derece üzerinde seyretmiş ortalama sıcaklıkları en yakın. 5 ha ortalama. Evet. Ortalamada 3 ila 5 çok yüksek bir. Çok fark, yüksek. Bir çok fark yüksek demek yani, Çok yüksek gerçekten. E bize, ee, bize bir şey olmaz abi. Olmaz olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, olmayacak çünkü. Neden? Ee, Tanrı koruyor galiba bizi. Bizim korumamıza gerek yok evet, ya da devletin korumamıza. Bu arada da bir şey vardı ama yanımda değil şimdi o haber. Ormanların tam orman görünü. Tam şimdi onu söyleyecektim Ömer abi. Yani o kadar koruyor ki bizi ormanlara da ihtiyacımız yok bence bizim artık. Çünkü ormanlar... Hı. Ee, bu arada anayasaya aykırı olarak 169. maddesine aykırı yani bir devlet e, milli varlığı olan ormanı başkasına devredemez kullanım hakkını veremez şeklinde bir anayasa maddemiz var. Ama ona rağmen şu anda e, devletimiz ormanlarımızı özel şirketlerin insafına terk etmek durumunda. Evet onlara bırakıyor yani evet, koruma Bütün tasarruf hakkını. hakkını onlara bırakıyor. Mesela bir yerde ağaç kesilecek, orman seyreltilecek. Bunu özel şirkete veriyor. Sen seyre. Kediye hatırlayın. ciğer emanet ee, etmek gibi bir şey. Yani isterse ayıları bile sokmaz demiş. Tabii. Bir şey, orman yetkilisi. Olabilir, olabilir. Yani sonuçta onun tasarrufuna veriyor ve onun bileceği bir şey. da girmesin zaten ormanaya. Ormanlarımıza tamam. ihtiyacımız yok. Suya hiç ihtiyacımız yok zaten. Sulak alanlarımız da çok hızlı bir şekilde kuruyor. Evet o özellikle senin birinci derecede ilgi alanın oluyor. Sulak alan çünkü yani su varsa hayat var. Havasız yaşayamayan canlı bulduk gezegende bakteri canlı Hı. düzeyinde. Ama susuz yaşayan bir canlı henüz, henüz bulamadık. bulamadık. Yalnız şeyde işte yarın inşallah daha ayrıntılı konuşma fırsatımız da olur diye düşünüyoruz. Açık yeşil'de e, Türk Toraks daneinin e, 2017'de partikül madde soluduğumuz raporu var. Bugün de Guardian'da zaten dünya nüfusunun %95'i E, tehlikeli havası oluyormuş Toraks Derneği'nin anlatacak çok şeyi var size Şimdi, e, Neredeyse Temiz havası olmuyor Memleketimiz evet. O kadar çok şey konuşacak şey var ki İnşallah Her şey iyi olacak Umuyoruz <gülüyor> Her şey iyi olur Peki, hoşça Hoşçakalın hoşça kalın.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 Bey Murat Can Tonville Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.